Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyid el-evvelin ve'l-ahirin ve ila cem'i'l-mü'minin bihi ve'l-mürselin ve ila cem'i'l-uladi ve'l-hamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Allah hepimizi kadir gecesinden, kadir gecelerinden istifade ettirsin inşallah. Kadir gecesi deyince neyi anlamamız lazım? Rabbimiz bize nasıl anlatmışsa kadir gecesini öyle anlamamız lazım. Ne buyuruldu ayet-i kerife'de? اِنَّا اَنْزَانْلَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu biliyor musun? Kadir gecesi ne demektir onu biliyor musun? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ O gece Bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay demek, 83 sene civarında yapıyor. Bir ömür demektir yani. Ne oluyoruz gecede? Var ruh. O gecede melekler iner de iner. Ruhla beraber, ruh da iner. Fiha bi izni Rabbihim min kulli emr. Beraberlerinde Allah'ın emri olduğu halde Allah'ın emriyle beraber inerler. Tenazelül melayi ketivarur. Fiha bi izni Rabbihim min kulli emr. Ne manaya geldi bu sefer? Melekler ve ruh her kişiye iner her bir kişiye tek tek iner. Selamun hiye hatta mette'il fecr. Fecre kadar, günün doğuşuna kadar selamettir. Bir de bunu şöyle anlamak lazım. Melekler ve ruh, Allah kendi vahyine de Ruh buyuruyor, melekler Allah'ın ile beraber inerler. Her bir kişiye kim o vahyi alırsa, Allah'ın melekleriyle gönderdiği o vahyi, o ruhu alırsa, yani onunla dirilirse fecre kadar, yani kıyamet sabahına kadar onun için selamet vardır. Kim gönlünü Allah'ın vahyine açarsa ona seramet vardır kıyamet gününe kadar kıyamet tecrine kadar seramet vardır onun gönlü seramete erer Allah cennete Daru's selam buyuruyor onun gönlü cennete döner Kadir Gecesi sadece bir geceye ait değildir. Allah ayet-i kerimede "Biz Kur'an'ı Ramazan ayında indirdik." buyurdu. Bütün Ramazan'a ait kıldı. Bir tek geceye ait kılmadı. Evet, Resulullah Efendimiz vahyi elbette ki hangi gecede aldığını biliyordu ama onu söylemedi. Bütün Ramazan'ı, Ramazan Kur'an'ın inişini kutlamak demektir. Kur'an'ın inişine indiğinden dolayı Allah'a hamd etmek demektir. Demek ki o kadar büyük bir nimet ki bir ay boyunca ona şükretmemiz lazım, hamd etmemiz lazım. Neyle? Oruçla. Oruçla insan ne yapar? Bedene ait arzularını, isteklerini keser. Ruha ait olana ağırlık verir. Yemekten, içmekten kesilerek gözüne, kulağına, eline, ayağına, diline, gönlüne oruç tutturarak yani dünyevi olan şeylerden onu mahrum bırakarak ruha ait olan manevi nimetleri kendi ruhumuza ikram ederek. Neyle? Elbette ki oruçla, namazla, zikirle, bir de Kur'an'la. Allah'ın vahyini dinleyerek, anlamaya çalışarak, ona iman edip, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürmeye çalışarak bunu yaparız. Yapmamız lazım. Eğer biri gönlünü açmazsa, meleklerin getirdiği vahiy, meleklerin getirdiği bizi diriltecek olan ruh. Onu nasıl anlarsak anlayalım, o bizi diriltendir. Bizi diriltecek olandır. Eğer biz gönlümüzü açmazsak onu alamayız. Allah bize göndermiştir. Bu durumda melekler o vahiyle ile beraber gelmişlerse her bir kişiye tek tek o gönlünü kapatırsa o gelenler Allah'ın Resulleridir, elçileridir. Beraberlerinde Allah'ın vahiyini getirmiş, bizi diriltecek olan ruhu getirmiş. Biz gönlümüzü kapatırsak onu geri göndermiş oluruz. Yani adreste sahibini bulamayınca geri gider. Geri gidince Allah ne yaptınız diye sorduğunda meleklerin vereceği cevap nedir? Ya Rabbi geri getirdik, kulun kabul etmedik, almadık. Adresinde yoktu. Evet. Onun için gönlümüzü Rabbimize açıyoruz. Rabbimizin vahyine açıyoruz. Açmamız lazım. Açarsak alırız. Melekleri getirdikleriyle beraber geri göndermiş olmayız. Bunun için yapmamız gereken şey nedir? Ya Rabbi sana iman ettim. Resulüne iman ettim. Onunla beraber ona indirdiğine, İnzal ettiğine iman ettim ya Rabbi, kabul ettim. Onu kabul ediyorum, onu anlamak istiyorum, onu öğrenmek istiyorum, onu bilmek istiyorum. Elimden geldiği kadarıyla çababı gayretimi sarf edip bana neyi vahyetmişsin, bana neyi emretmişsin, nasıl olmamı, nasıl yapmamı istiyorsan öyle yapmak istiyorum. dediğimizde gönlümüzü açmışız demektir. Gönlümüzü açtık. Ama bizim böyle bir derdimiz olmazsa, böyle bir çabamız, gayretimiz olmazsa gönlümüzü kapatmışız. Gönlümüzü kendimize kapatmışız, kendimize. Allah'ın bize nefetti ruhla kendi aramıza perde koymuşuz demektir. Çünkü gelecek olan vahiy ruh kime gelecek? Ruha gelecek. Allah'ın sana nefrettiği ruha geliyor çünkü o. Ancak kendin de kendi ruhun arasındaki perdeyi kaldırırsan oradan onu alırsın. Yoksa, yoksa geri gider. Onu almak için bir sene daha beklemek zorundasın. Ama hiç kimse ne zaman huzura gideceğini bilemez. Allah her birimize her an gel diyebilir. Bu bir tek bir geceye ait bir durum değildir. Bu Ramazan'ın bütün geceleri için böyledir. Ne zaman gönlümüzü Kur'an'a açtık evet, ama bu gece özel bir gece. Özellikle Allah'ın gönlünü aç dediği gecedir. Resulullah Efendimiz'e vahyin indiği gecedir. Onun hürmetine, vahyin indiği gecenin hürmetine sen de gönlünü aç, Asana'dan melekleri inzal ettim, hem de her birinize tek tek, buyurun alın. Vahiy Resulullah Efendimiz'e inince onu rahmeten dil alemin yaptı. Vahiy ona inmeden önce rahmet endil alemin değildi. Kendine rahmetti. Ama vahiy ona inince alemlere rahmet oldu. Eğer vahiy bizim de gönlümüze inerse biz de hem kendimize rahmet oluruz, hem de etrafımıza, çevremize, gücümüzün yettiği kadarıyla uğraşabildiklerimize rahmet oluruz. Ama Allah'ın vahyinden mahrum kalırsa, rahmet değil, zahmet oluruz. Alemlere zahmet oluruz. Hem kendimize zahmet oluruz, hem ailemize zahmet oluruz, hem muhatap olduğumuz herkese zahmet oluruz. Bunun sebebi, Allah'ın vahyinden mahrum kaldığımız içindir. Onun için Kadir Gecesi, Geçmişten bir geceyi kutlamak değildir. Kadir gecesi bu gece ise bu geceyi kutluyoruz. O zamanda eğer Kadir gecesi olduğundan dolayı, Allah o gecede vahyettiğinden dolayı Kadir gecesi olmuşsa, biz de kendi gönlümüzü Allah'a açtığımızda, Allah'ın vahyini açtığımızda, Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum. Hayatımın her anında, her alanında söz hakkı senindir, emir senindir. Sen neyi vahyetmişsen ben onu alırım, onu kabul ederim, ona iman ederim, onu yaşarım dediysek bu gece bizim kadir gecemizdir. Kadir gecemiz olur. Bin aydan daha hayırlı, bir ömür demektir. Bir ömür. Yani bir an gönlünü böyle Allah'a açtın. Ve Allah senin gönlüne vahyetti. Sen ona iman ettin. Neye iman ettin? İlk inen ayetler neyse öncelik onondur. İkra bismirabbikellezî halak. Oku. Seni yaratan Rabbinin ismine oku. İsmiyle oku. İsmini oku. Neyi okursan oku. Okumak demek anlamak demektir. Anlamadan okumak olmaz. Neyi görürsen gör, neye bakarsan bak, neyi anlarsan anla, Rabbinin adına onu oku, onu anla. Rabbin onu yaratmış, onu senin için yaratmış. Bir de seni yaratmış. Her şeyi senin için yaratmış ama seni, seni ne için yaratmış? Kendisine abdolasın diye. Kendisini seversin diye, kendisini bulmak için arayasın diye, bulmak için koşasın, peşinden koşasın diye. eğer okudunsa, okumaya başladınsa, aramaya başlamışsın demektir. Gerisi, gerisi gelir. İnzal devam ediyor. Rabbini tanıdıkça yaklaşıyorsun. Tanıdıkça seviyorsun. Sevdikçe yaklaşıyorsun. Yaklaştıkça ona olan aşkın, muhabbetin artar. Yaklaşmadan aşk olmaz, muhabbet olmaz. Evet. Yaklaşınca, sevince ne olur? Buyuruyordu. Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Kulum bana yaklaştıkça beni sever, o beni sevince ben de onu severim. Ben bir kurumu sevdiğimde o kurum benimle görür, benimle işitir, benimle bilir, benimle tutar, benimle yürür. Benimle olur. Ben de onunla olurum. Evet, eğer Allah'ın vahyi bir gönüle inerse o vahyi onu selamette kılar. Selamün Selamette kadar. Selamet demek, selam demek barış demektir. O barışır. Kiminle barışır? Allah ile barışır. Evet. Hayatında beğenmediği her ne olursa olsun o Allah'a itirazdır çünkü. Allah'a itiraz etmez. Allah ile barışır önce. Kendisiyle barışır. Kendini yermez. Çüşümsemez, kınamaz. Niye? Vahiy inmiş gönüle. Kadrini yüceltmiş. Bin ay demek, 30 bin kat onu değerli kılar demektir. Vahiy inmiş bir gönül, inmemiş bir gönülden 30 bin kat daha kıymetli ve değerli, yani anlayışlidir. Anlama kabiliyetine sahiptir. Bir akıl da öyledir. Bir akıl vahiyle buluşunca, Allah'tan vahyi alınca, 30 bin kat daha ne olur? Anlayışa sahip olur. Bunun sebebi, kadri yüceldiği içindir. Vahiy oraya indiği içindir. O vahiyle anladığı içindir. Evet, eğer kendi kendimizle barışık değilsek, ailemizle, etrafımızla, çoluk çocuğumuzla, komşumuzla, iş yerindeki arkadaşlarımızla barışık değilsek, insanlarla, insanlıkla barışık değilsek, hayatla barışık değilsek, vahiy bize inzal olmadığı içindir. İnseydi ne olurdu? Bizi selamette kılardı, bizi selamete erdirirdi. Onun için aynı şekilde insan eğer vahiy onun gönlüne ilmişse onu Müslüman yapar. Allah'a teslim olanlardan kılar. Onu mümin yapar, emin kılar, güvenilir kılar. Eğer güvenimizi kaybetmişsek vahiyden mahrum kaldığımız içindir. Allah'ın kelamından mahrum kaldığımız içindir. Allah vahyini Resulullah Efendimiz'e yaptığında onun içinde yaşadığı toplum, karanlıklara gömülmüş bir toplum, zulme boğulmuş bir toplumdu. Küfre, şirke boğulmuş bir toplumdu. Ama ne yaptı onları? Gökteki yıldızlar gibi yaptı. Bütün dünyaya selameti evet, ulaştıran Gökteki yıldızlar gibi yaptı. Hidayetçi yaptı. Nur saçan kavniler kıldı onları. Onları bu hale getiren neydi? Allah'ın vahiyiydi. Aynı şey kıyamete kadar böyle geçerlidir. Eğer selametten mahrumsak, barıştan mahrumsak, imandan, emniyetten, güvenden mahrumsak, cennete dönmüş bir gönülden mahrumsak, Allah'ın vahyinden mahrum olduğumuz içindir. Rabbimizi dinlemediğimiz içindir. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyordu, Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Dünya Allah'ınsa kulları, dünyada O'nun misafiridir. O'nun ikram ettiğini yiyip içiyoruz, O'nun mülkünde yaşıyoruz, dolayısıyla O'nun misafiriyiz. Eğer dünya Allah'a aitse, bu durumda söz hakkı da Allah'a aittir. Eğer bizim evimizde, kendi evimizde sözümüz geçmiyorsa, biz o evin sahibi değiliz. O ev bize ait değildir. Eğer bizim üzerimizde, hayatımızda Allah'ın kelamı geçmiyor, sözü geçmiyorsa, Allah'ı tanımıyoruz demektir, ev sahibi olarak kabul etmiyoruz demektir. Burası, ''Benim evimdir, bana aittir, hayat benimdir.'' demiş oluyoruz. Yarın Allah'ın huzuruna gittiğimizde bunun böyle olduğunu herkes görecek. Kıyamet günü Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ümmetinden şikayetçi olduğu tek bir konu vardır, evet. ne buyuruyordu? Kıyamet günü Allah'ın Resulü diyecek ki Ya Rabbi benim bu kavmim, bu ümmetim Kur'an'ı muhacir bıraktı, terk etti deyip şikayet edecek. Terk etmiş midir? Söze gerek yok. Nasıl terk edilmiştir? İki türlü terk edilmiştir. Bir tanesi bizim Kur'an'a ihtiyacımız yok, diğer kitaplardan dinimizi öğreniriz. Dediyse onu terk etmiştir. Hangi kitap olursa olsun, kimin kitabı olursa olsun onu Allah'ın kitabının önüne koymuştur. Nasıl Allah'a şirk koşmak varsa aynı şekilde Allah'ın kelamına, kitabına da şirk koşmak vardır. Hadis kitabını bile Allah'ın kitabının önüne koyamazsın. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam hadislerinin yazılmasına müsaade etmedi. Neden? Soran sahabeye, neden ya Resulallah yazmayalım? Ne buyurdu? Yani siz şimdi beni Allah'a şirk koşmaya mı çalışıyorsunuz? Allah'ın kitabının yanında bir de benim kitabım mı olsun istiyorsunuz? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Daha ben hayattayken buyurdu. Daha ben ölmedim. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Evet, böyle söyledi. Ben daha hayattayken siz ne yapmaya çalışıyorsunuz böyle? Ama şeytan süsleyip püsleyip öyle bir güzel gösterdi ki işte bu da Kur'an'ın bir tefsiridir. İşte biz Kur'an'dan bunu çıkardık. Bu olacak şey midir? Allah konuşmuş sen nasıl böyle yapıyorsun? Eğer bugün Kur'an'ı bilmiyorsak anlamıyorsak bu Böyle yapanların suçudur. Allah onlara bunun hesabını sorsun ve soracak. Senin peygamberinin yapmadığı bir şeyi, sahabenin yapmadığı bir şeyi sen nasıl yapıyorsun? Bir de ondan hayır bekliyorsun öyle mi? Hadi insanlık mahrum kaldı. Allah'ın kitabından mahrum kaldı. Mü'mindir, Müslümandır, ayetin manasını bile bilmiyor. Günde kır sefer Fatih'a'yı okuyor. Fatih'a'nın manasını bilmiyor. Niye? Gereksizdir diyor. Okuduksa namazı kıldık. Böyle oldu mu? Allah bunun hesabını bize sormaz mı? Bu hesap nasıl verilir? Hiç bundan daha büyük şirk var mıydı? Daha şirk nasıl olsun? Allah'ın kitabını okuma. Allah ne söylemiş önemli değil. Ben sana söylerim onu ne söylediğini. Niye benim aklım yok mu? Niye ben Allah'ın kulü değil miyim? Ben, beni yaratan Rabbim bana vahyetsin, ben onu nasıl anlamam? Yoksa Allah ne vahyettiğini bilmiyor mu? Allah, bu Kur'an kolaydır dedi. Bu Kur'an'ı anlayasınız diye kolaylaştırdık buyurdu. Kolay. Bir çoban bile, bir bedevi bile rahatlıkla bunu anlar. Yani Kur'an birkaç emirden ibaret değildir. İnsan nasıl Hazreti insan olur? İnsan nasıl Allah'a yeryüzünde halife olur? Nasıl Allah'a dost olur? Nasıl esmasına, isimlerine bürünür? Ebedi hayatını nasıl kazanır? İnsan kendi kendisine nasıl muamele eder? Ailesine nasıl muamele eder? Çocuğuna nasıl muamele eder? Komşusuna nasıl muamele eder? İnsana nasıl muamele eder? Allah'a karşı sorumluluğu nedir? Kullarına karşı sorumluluğu nedir? Kendisine karşı sorumluluğu nedir? Ailesine karşı sorumluluğu nedir? Varlığa, mahlukata karşı sorumluluğu nedir? Allah her şeyi beyan ediyor. Beyan etmediği hiçbir şey yoktur. Ne diyor? Oku namaz hocasını tamamdır. Bir fıkıh kitabı oku tamamdır. Kim demiş? Allah mı söylüyor? Sen bunu söylemeye nasıl cesaret ediyorsun? Kadir gecesini nasıl anlayacağız? Hadi anlayalım Kadir gecesini. Nasıl anlayacağız? Kandil simidi yapalım. Şunu şöyle yapalım. İşte bu gecede tövbe edelim. Sen neyin tövbesini yapıyorsun? Bunun tövbesi yok. İmansızlığın tövbesi olmaz. Ya Rabbi ben Kur'an'a iman ettim dediğinde ben ne söyledim Kur'an'da dese ne diyeceksin? Anlat bakayım ben ne anlattım? Senin öz itibariyle bunu bilmen gerekmez mi? Anlaman gerekmez mi? Dünya hayatın için gidip 10 sene okuyorsun, 15 sene gidip okuyorsun. Biri Kur'an'ı okumaya çalışırsa bir ay sürsün. Ramazan ayı bunun için yeterlidir. En azından Rabbi ona ne söylemiş? Bunu anlaması gerekmez mi? Kim Allah'tan daha güzel anlatabilir? Evet. Eğer Allah'ın kelamından yüz çevirirsek, Kadir gecesi falan olmaz. Kadir gecesi yoktur bizim için. Bizim kadir gecemiz olmaz. Ama yüzümüzü Allah'a dönersek, Allah'ın kelamına dönersek, Rabbim bana ne söylüyor deyip Rabbimizi ciddiye alırsak, Kur'an'ı ciddiye almamak, Allah'ı ciddiye almamaktır. Rabbim bana ne söylemiş deyip Rabbimizin bize ne söylediğini ciddiye alırsak, ya Rabbi ben senin emrettiğin gibi, istediğin gibi yapmak, olmak istiyorum dediğimizde evet, o zaman bizim Kadir gecemiz olur. Evet Kadir gecesini idrak edebilmek için neyi anlamak gerekiyor? Allah bize neyi hatırlatıyor? Vahyini idrak etmeye davet ediyor, anlamaya davet ediyor. Gönlümüzü Allah'ın vahyine açmaya davet ediyor bu gecede. Bu gece aslında Dua gecemiz olması lazım. Dua gecesi. Tövbe gecesi olması lazım. Tövbe Allah'a dönmek demektir. Allah'a dönüş gecesi. Bizim için istiğfar gecesi olması lazım. Allah'tan affi, mağfireti istememiz lazım. Bizim için Değişim gecesi olması lazım. Değişmeyi kabul etmemiz, nefsimize kabul ettirmemiz lazım. Yeni bir yaratılışla yaratılma gecesi olması lazım bizim için. Nasıl ki Allah'ın vahyi o müşriklere indi, onları bütünüyle değiştirdiyse, onlar yeniden Allah ile dirildiyse bizim için de böyle olmalıdır. Yoksa insan olmak en büyük sorumluluktur. En büyük sorumluluk. Allah bütün varlığı insanın hizmetine vermiş olsun, ona bir sorumluluk yüklemesin. Gidin orada yiğini için böyle biraz da arada bir ibadet yaparsanız tamamdır. Hele böyle bir de Kadir Gecesi'ni Yahya ederseniz cennete gidersiniz. Böyle bir şey olur mu? Aklımız böyle mi söyler? Allah bizden gönlümüzü istiyor. Ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah cenneti satıyormuş. Kime? Müminlere. Önce iman. Neyin karşılığında satıyormuş? Malları ve canları karşılığında. Bitti. Sadakallahu'l-Azim. Allah doğruyu söylemiştir. Kim bunun dışında bir şey söylerse o da yalan söylenmiştir. Evet. Canını feda etmek demek hayatını feda etmek demektir. Yani hayatını Allah yolunda yaşamak demektir. Allah'ın emrettiği gibi yaşamak demektir. Emrettiği gibi. Emrettiğini nereden anlayacağız? Allah'ın bizden nasıl bir hayatı yaşamamız gerektiğini nereden anlayacağız? Kur'an'dan. Başka kitap yok. Gerisi, gerisi uyduruk din. Gerisi uydurma dindir. Din Allah'ın indirdiği dindir. İnzar ettiği dindir. Bu gecede, Kadir gecesinde indirdiği dindir. Neyle indirmiş onu? Kitabıyla. Bununla beraber onu Resulüne yaşatarak onun için Resulullah Efendimiz'i bize örnek gösterir. Onun gibi yaparak, iman ederek, hayatı onun gibi yaşayarak ancak mümin oluruz, Müslüman oluruz, iman etmiş oluruz. Ancak o zaman hayatımızı Allah'a satmış oluruz. Allah'a canını satmak ne demek? Canını satmak. Allah'a ait kılmak demektir bu. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Halife demek temsil eden demektir. Onun adına işi yapan demektir. Allah adına işi yapman lazım. Yoksa Allah'a halife olmuyor, insan olmuyorsun. Allah adına işi yapabilmen için Allah'ın sana ne dediğini anlamış olman gerekiyor. Ne söylediğini anlamış olman gerekiyor. Senden ne istediğini, nasıl olman istediğini bilmen gerekiyor. Evet, Allah'a ait olmak. Gönül eğer bütünüyle Allah'a ait olursa, yani insan iman ederse, mümin olursa, o kur Allah'ı her şeyden çok, canından çok severse, canını feda etmiş olur, malını da feda eder zaten. Mal ona ait değildir, can ona ait değildir. Zaten gerektiğinde bunu feda eder. Vaktini, zamanını feda eder. Ama onun üzerinde Allah'ın güzelliği görülünce kendini Allah'a feda etmiştir. Kendi benliğini aradan çekip Allah'ın güzelliği, el esmaül husnası onun üzerinde tecelli edince ne olur o? Canını Allah'a feda etti. Başka türlü feda olmaz. Malni zaten feda ediyor. Can olmayınca mal zaten ismi bile söylenmez. Kendisi yok. Kendisini feda etmiş. Malni feda etmez mi? Bunun karşılığında alacağı şey nedir? Cennet. Allah cenneti satıyormuş. Değiştirdi. Dünya hayatını ahiretiyle değiştirdi. Kendi benliğini Allah'ın zatının sıfatının tecellisiyle değiştirdiği bu. Evet. Böyle bir kulun gönlü cennet olmuştur. Ona vahiy ilmiyene kadar da bu olmaz. Gönlü cennete dönmüştür. Onun için kendisi selamettedir. İnsanlar da onunla beraber ondan dolayı selamettedir. Kendisi mümindir, insanlar ondan emindir. Resulullah Efendimiz Müslüman'ı tarif ederken ne buyurdu? Müslüman, İslam'i kabul etmiş olan, daha mümin olmamış. İnsanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin ise insanların elinden ve dilinde fayda umduğu, beklediği kimsedir. Evet, i̇nsanların elinden ve dilinden fayda gördüğü kimsedir. Eğer birinin faydası kendisine yoksa, o peşinen kaybetmiştir. Biri Allah'a iman edip ebedi hayatını kurtarmamışsa, Allah onun için her şeyin önünde ve üzerinde değilse, Allah her şeyin önünde ve üzerinde ne demek? Allah'ın sözü onun için her sözün önünde ve üzerinde değilse, O Allah'ı her şeyin önüne ve üzerine almamış, alamamış demektir. Allah bir şey söylüyor, bakıyorsun öteki mümündür sözde, Müslümandır. İşte hocamız böyle söylemiş, falan kitapta böyle söyledi. Senin hocan mı senin Rabbindir? Yoksa falan kitap mı senin kitabındır? Ne bu ayet-i kerimede? Andolsun ki seni ve sana iman edenleri... Kıyamet günü bu kitaptan sorumlu tutacağız. Kitaptan sorumlu tutuyor. Ne kadar uymuşsun, nasıl uymuşsun? Başka kitaptan değil, kendi kitabından. Peygamberini de sorumlu tutuyor, ona iman edenleriyle. Bilinmeyen bir kitaptan hesap verilmez, veremez. İstersek mazeret üretelim. Ya Rabbi imkanımız yoktu, fırsat bulamadık. Vaktimiz yoktu, zamanımız yoktu. İşten güçten fırsat bulamadık. Sizce Allah böyle bir mazereti kabul eder mi? Yani Allah bizi dünyaya neye göndermiş? Gidin orada yiyin için sonra gelin cennete mi gidin dedi. Allah insanı dünyaya hazreti insan olsun diye göndermiştir. Bu akşam inşallah Allah'ın bir de falık ismini hep beraber anlamaya çalışacağız. Falık demek yaran demektir. Buyurdu ki ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَنْ Allah Taneyi ve çekirdeği yarandır. Yarıp içinden ağacı çıkarandır. Evet. Allah falıktır buyurdu. Balık yarattığı herhangi bir şeyi varlığı onun varlığını yok edip yerine başka bir varlık yaratandır buyurdu. Ondan. Yani çekirdeki yarıyor, içinden filizi çıkarıyor, ağaç yapıyor ama çekirdek bu arada yok oluyor yalnız. Allah insan için pahlıktır. Bir beşer vardır, bir de insan vardır. Allah insani beşerden çıkarır, beşerden. İnsanın beşeri tarafı hayvani tarafıdır. Eğer iman yoksa, Allah'ın nefrettiği ruh yoksa, vahye tabi olmak yoksa o hayvandır. Allah onlara hayvan dedi. Kime hayvan diyor? Onlar ayetlerimizi işitmezler. Anlamazlar. Biri Allah'ın ayetlerini işitmiyorsa Allah ona hayvan dedi. Dinlemiyorsa Allah'ı, Rabbini dinlemiyorsa Allah ona hayvan dedi. İşitirse ne olur? İşitirse iman eder. Rabbini dinlemiş olur. Allah onu yeni bir yaratışla yaratır buyurdu. O beşerden insan çıkarır. Hazreti insan çıkarır. Eğer müşrikler iman etmeselerdi, hayvan olarak öbür tarafa gider miydi? Allah onlara hayvan dedi mi dedi. Hayvan olarak ebediyen bile cehenneme giderler miydi? Giderlerdi. Hepimiz buna iman etmişiz. Ama gönüllerini Allah'ın vahyini açıp, Rablerini dinleyince, iman edince, gereğini yerine getirmeye çalışınca ne oldu? Allah onlardan Hazreti İnsan çıkardı, sahabe çıkardı, gökteki yıldız çıkardı. Allah falık olarak tecelli etti. Gerisi geriye ne kaldı? Neden Allah Geçmişte yaptıklarından hesaba çekmiyor onları. Çünkü o yok oldu. O öldü. O öldü, yeni biri dirildi orada. İman etmeden önce her ne ki var silindi, bitti o dedi. O sende yesin. O sana ait de. O öldü. Yani çekirdek yarıldı. Ağaç çıktı, meyvesini verdi, çekirdek yok oldu. İnsan böyledir. insan her şey insan için bir örnektir. Allah falık olarak tecelli eder Ne yapar? Onu yeniden yaratır Bunun için senin Yeniden yaratılmayı kabul etmen lazım Yeniden yaratılmayı Değişmeyi kabul etmen lazım Neye göre? Allah'a göre Allah'ın vahyine göre değişmeyi kabul etmen lazım Ya Rabbi ben Hazreti İnsan olmak istiyorum dediğinde Kimi dinlemen lazım? Rabbini dinlemen lazım O seni Hazreti İnsan yapar Gönlünü Allah'ın vahyine açıyorsun, Allah vahyini senin gönlüne indiriyor, sen kadir insani olursun. Kadri yüce insan olursun. Önce, önce beşerdir. Allah zaman ve mekanın pahalıkıdır buyurdu. Allah geceden gündüzü çıkarır, pahalık ismiyle tecelli eder, geceden gündüzü çıkarır. İnsana örnek veriyor. Kur'an insana inmiş. Geceye değil. Gündüze değil. Yani sen zulümattayken, karanlıktayken seni aydınlığa çıkarır. Onun için buyurur de ayet-i kerimede. Şeytan sizi nurdan karanlıklara davet eder. Allah da sizi karanlıklardan nura davet eder. Ama davet eder dedi. Çıkarır demedi. Neden? Kendi iradenle icabet etmen lazım Allah'ın davetine de ondan. Allah'ın davetine icabet ettiğimizde Allah'ın farlık ismi tecelli eder. Karanlıklardan, zulümattan, zulümden, kendi kendimize zulm etmekten kurtulur. Ne oluruz? Nura kavuşuruz. Nura kavuşmak demek Allah'ın güzelliğiyle güzel olmak demektir. Allah ile güzelleşirsin. Bu isimle ilgili kısaca birkaç tane ayet okuyayım. İnşallah devam edeceğiz. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا And olsun ki Allah ölen insan için bunu söylüyor. Öldüğü günde huzura aldığı insan için bunu söylüyor. Aynı şekilde kıyamet günü de tek tek huzura alır. Bunu onun için söylüyor. Buyurdu ki Andolsun ki bize İlk defa seni yarattığım gibi, sizi yarattığımız gibi tek başınıza tek geldiniz. Kema haleknakum evvele mereti. Sizi ilk yarattığım gibi, ilk yarattığımda benimle baş başaydın. İlk defa seni nasıl yaratmışsam şimdi gene öyle geldin. Teker teker geleceksiniz, gene öyle geldin. Ve terektüma خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ زُهُرِكُمْ O dünyanın hayaline daldığınız dünyayı arkanızda bıraktınız. Arkanızda bırakıp tek başınıza geldiniz. Hani o hayalin içine dalmıştınız ya, dünya hayalinin içine. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız diye. وَمَا نَرَا مَعَاكُمْ شُفَعَاءُكُمْ Hani bir de yanınızda kimseyi göremiyoruz, şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Niye onlar da sizinle gelmedi? Allah soruyor. Şu bana yardım edecek, benim hocam bana yardım edecek, anam yardım edecek, dedem yardım edecek, şeyhim yardım edecek, peygamberim yardım edecek. Yok öyle. Allah senden hazreti insan olmanı istiyor. Allah soruyor. Hani kim sana şefaat edecek? Hani şefaatini umduğun kimseleri senin yanında göremiyorum diye Allah soruyor bir de ona. اَلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ kum şureka. Hani o benim ortağım olduklarını iddia ettiğiniz kimseler. Nerede onlar? Eğer bana karşı sana yardım edeceksen yardım etsinler. Senin bir gücün varsa hadi ya bakayım. Lekad <gülüyor> taqattae evet. Andolsun ki aranızdaki bağ kopmuştur. Her şeyden bağın kopmuştur. Şu anda benimle muhatapsın ve hiç kimse ne sana şefaat edebilir ne de yardım edebilir. O gün böyle bir gündür de diyeyim. <gülüyor> Vedallankun evet. ma kuntum O güvendikleriniz, her neyiniz varsa hepsi sizden kaybolup gitmiştir. Geriye ne kalmış? Geriye senin Allah'a yakınlığın kalmıştır. İmanın kalmıştır. Abdiyetin kalmıştır. İbadetin kalmıştır. Kulluğun kalmıştır. İnne Allahe habbi vel neva. Taneyi ve çekirdekleri çatlatan O'dur. yarım içinden Fıtrat itibarıyla koyduğunu çıkaranı odur. Allah bir çekirdeğe ağacın fıtratını koymuş. İnsana neyi koymuş? İnsanın içine neyi koymuş? Hazreti insanı koymuş. Hazreti insan <gülüyor> Nefektu min ruhi. Ben ona ruhumdan nefettim. Dedi ki ruhunu koymuş. Çatlarsa, ötekini terk ederse, ne çıkar ortaya? Allah'ın nefrettiği Hazreti İnsan çıkar ortaya. Yuhricül hayye minel meyyit O diriden ölüyü çıkarır. Diriden ölüyü. Ve muhricül meyyiti minel hayyit Ölüden de diriyi çıkarır. İnsan önce ölüdür. Yok mesabesindedir. Cesedi vardır ya da iki damla sudur. Allah ondan evet, diriyi çıkarır. O diriden neyi çıkarır? Hazreti insanı çıkarır. Ama bunun için o olduğu hali terk etmesi lazım. İnsan bir anne çocuğa hamile kalırken milyarlarca insan adayı, o sperma milyarlarca si yarış halindedir. Ben Oraya varayım diye. Ben insan olayım diye yarışır. Ama işlerinden bir tanesi kazanır. İkiz olursa iki tane kazanmıştır. Gerisi, gerisi çöpe gidiyor. Değil mi? Çöpe gidiyor. Lavaboya gider gerisi. O kazanan bir insan, sadece beşer olmuştur. O onun beşer tarafıdır. Sonra Allah ruhundan nef eder. Milyarlarca içinden bir kişi kazanmıştır. Aynı şekilde ama o artık o suyu terk etmiştir. Su var mıdır ortada artık? İkidamda su var mıdır? Yok. Artık ortada bir beden vardır. Hazreti insanın doğabilmesi için de onun bedene ait olanı terk etmesi, dünyayı terk etmesi lazım. O zaman da onda zahirden eser kalmaz. O saf Allah'ın nurudur. Saf Allah'ın güzelliğidir. El ul Hüsna tecelli etmiştir. O saf Allah'ın nurudur. Hazreti insandır. Gönlü cennettir. Ama milyarlarcasının içinden acaba kaç kişi kazanır? Bu bir yarış. Yarışmak gerekiyor yani. Yarışmadan olmuyor. Allah falıktır. Ölüden diriyi çıkarır. Allah bu tercihi insana teslim etmiştir. Tercih senindir kuldum. İstersen Hazreti insan olursun, istersen hayvan. Başardın, Hazreti insan oldun. Başaramadın, hayvan. Onun için cehenneme gidenlere, Allah ne dedi, onlar hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha aşağıdır. Çünkü hayvana, cennete gitme imkanı tanınmamıştı. Hazreti insan olma imkanı tanınmamıştı. Ona tanındığı halde insan olmayı kabul etmedi, hayvan gibi olmayı kabul etti. Hayvan gibi olmak ne demektir? Hayvan yiyor, içiyor, bir hayatı var, yaşıyor. Eğer birinin derdi de yemekse, içmekse, dünyalık hayatı yaşamaksa onun hayvandan hiçbir farkı yoktur. Onu hayvandan ayıran özelliği nedir? Allah'ın kendisine nefettiği ruh. Bununla beraber insan Allah'ın vahyiyle, Allah vahyine de ruh dedi. Ruh. Ne burada et i de Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde onun davetine icabet edin. Onunla dirilin. Allah'ın vahyiyle dirilin dedi. Diriliş Allah'ın vahyiyledir. Eğer dirilirsek ne olur? Dirilirsek çekirdek çatlıyor, Hazreti İnsan ortaya çıkıyor. Allah'a aşık bir kul ortaya çıkıyor. Allah'a av dolmuş, Hazreti insan ortaya çıkıyor. Her şeyini, canını Allah'a feda edebilecek bir kul ortaya çıkıyor. Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven bir kul, bir av. Evet. Zalikumullah. İşte Allah budur. Allah budur. Nasıl çevriliyorsunuz? Hangi tarafa bakıyorsunuz? Nereye döndürüyorsunuz? Sizin Rabbiniz Allah budur. Size bunu yapacak yani. Sen Rabbinden dönmezsen o sana bunu yapar. Bunu sana ikram etmiş. Takdir etmiş. Hazreti insan olasın diye Falikul İspah, o sabahı yaratandır, tam yerini ağırtıp içinden sabahı çıkarandır. Karanlığı yarıp, kul euzu birre bil felak. Geceyi karanlığı yarıp, içinden aydınlığı çıkarandır. İnsan karanlık, beşer karanlıktır. Rabbini bilmeyen karanlıktadır. Allah vahyini onun gönlüne indirir. O onunla aydınlanır. Onunla Hazreti İnsan olur. Gece gider nur gelince karanlık yok olur. Aydınlık gelince karanlık ortadan kaybolur. O nur olur. Ve <gülüyor> leyle sekenet. Allah geceyi sizin için dinlenesiniz diye yapmıştır. Dinlenme zamanı yapmıştır. Ve şemse ve'l-kameri husban. Güneşi ve ayı hesabı bilesiniz diye. Günleri bilesiniz diye. Yılları bilesiniz diye. Zamanı idrak edersiniz diye yapmıştır. Sizin için hizmetinize vermiştir. Zâlike takdîrul azîzir alîm. İşte bu Aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Onun takdiri onun takdir etmesi böyledir. Takdir demek kadar, miktar koymak demektir. İnsana da miktar koymuştur. Onu aşama aşama yaratmıştır. İnsan da hazreti insan olurken aşama aşama hazreti insan olur. Önce yola koyulur, yürümeye başlar, sonra hazreti insan olur. ve o lazı enşâe min nefsin vâhide Allah sizi hepinizi bir tek nefisten yaratmıştır. Tam müstakarr bir istikrar yeri yaratmıştır. Yani karar kılacağı, duracağı yaratmıştır. Neresi o? Dünya. ve müstevda bir de emanet yeri bil istikrar, bir de emanet yeri. Ayetin manası çok geniş, kısaca söylüyorum zaten. Beden de insan için bir emanet yeridir. Beden toprağa gidiyor, sen o değilsin. Sen bedendeyiz, Sen Allah'ın sana nefreti yürürsün. Bedende emaneten duruyorsun. Sonra... Rabbine gireceksin. Beden toprağa, sen de Allah'ın sana nefreti yürüyorsun, Allah Allah'a gidiyorsun. Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Burada neyi kazanmışsan o senin üzerindedir. Allah'ın güzelliği varsa sen de onunla gidiyorsun. Yoksa onu kaybetmişsen onsuz gidiyorsun. Eğer Allah'ın güzelliğini üzerinde taşımamışsan, senin Rabbin yok demektir. Ondan mahrumsun demektir. Feselnel ayet. Ayetlerimizi böyle tafsir ediyoruz. Böyle anlatıyoruz, izah ediyoruz ki liqaumin yafkahun. Anlayanlar için. İnsanlar onu fıkh etsin diye, derinlemesine düşünüp anlasın diye. Kad ca'akum basaa'iru min rabbikum. Rabbinizden size basiretler gelmiştir. Görmeniz için, anlamanız için basiretler gelmiştir. Hemen اَفْسَرَ فَلِي Kim onları görürse, kendisi için görmüştür. Kim Allah'ın ayetlerini görürse, ister Allah'ın indirdiği ayetler olmuş olsun, ister dışarıdaki yaratmış olduğu ayetler olmuş olsun... Kim onları görür, Allah adına okursa bunu kendi nefsi adına yapmıştır. Ve men amiye ve aleyha Kim de ama davranırsa, kör davranırsa, görmemezlikten gelirse, evet, o da onun aleyhinedir. Ve ma ene aleykum bi hafiz. Evet. Heytab Resulullah Efendimiz'edir. De ki, ben sizin üzerinizde muhafız değilim. Ben sizin bekçiniz değilim. İster gözünüzü açın, görün, anlayın, isterseniz kör davranın. Ve kezalike nuserrifü ayat. İşte ayetleri böyle çeşit çeşit çeşitli şekillerde size sunuyoruz ki ve li yekulu dereste li nübeyyi yinnehu onlar senin Allah'tan bunu aldığını, öğrendiğini, ders edildiğini bilsinler. Hem de anlamak için, bilmek için, bilmek isteyen bir kavme bunları böylece açıklamış olalım. İttebi' ma uhiye ileyke min Rabbin Sen Rabbinin sana vahyettiğine uy Uyunca ne olur? La ilaha illahu. Ondan başka ilah yoktur. Sen Rabbinin vahyine uyarsan, evet, La ilaha illahu dersin. Ve a'rid anil müşrikler. Müşriklerden de yüz çevir. Böyle yapmayanlardan, Allah'ın vahyine uymayanlardan yüz çevir. Niye? Onlar müşriktir de ondan. Bâlittebaa'allezî zelemû ehvâ'ehum biğeyri ilm. kendi kendine zulmedenler, kendini karanlıkta bırakmış olanlar bilgisizce heveslerine, hevalarına uydular. men yehdi men edallallâh. Böyle olunca onlar Allah'ın hidayetinden mahrum kaldılar. Allah onları delalete bıraktı. Lema lehum min nasirin. Onlara yardım edecek kimse yoktur. Kimse onlara yardım edemez. Onlar Allah'tan Allah'ın vahyinden yüz çevirmiş. Kimse onlara yardım edemez. Ferquim uşheke lidini hanifa. Sen dinini hanif olarak Allah'ın dinine çevir. Yüzün Allah'a dönük olsun. Fitretullah illeti fetren nase aleyha. O din ki Allah insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Fıtrat bir çekirdeğin fıtratında ağaç vardır. Evet. İnsanın yani beşerin çekirdeğinde, beşerin fıtratında da ne vardır? Hazreti insan vardır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi vardır. La tebdile li Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz. Bütün insanlar bu vasıftadır. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur, hiçbir değişiklik de olmaz. Peygamberde ne özellik varsa bir anda da o özellik vardır. Evet, o da Hazreti insan olabilir, o da Hazreti insan olabilir. Firavun isteseydi Hazreti Musa gibi olurdu, Uysaydı olurdu tabi olsaydı, iman etseydi olurdu. Ama uymadı, kabul etmedi, reddetti. Ne oldu? Helak oldu. Aynı şey her bir insan için böyledir. Yani haşa Allah kimseye zulmetmez, kimseye torpil yapmaz. İşte kayyum olan din budur. Sizi ayakta tutacak olan Allah'ın huzurunda tutacak olan, sizi harekete geçirip Allah yolunda yaşatacak olan din budur. Velakin ekseren nasi da ya'lemun. Ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Bunu öğrenmemiş. Bunu anlamamış. Münibine iley. Ona dönün. Her şeyden kesilip ona dönün. Rabbinize dönün. Ona karşı takva sahibi olun. Yani Hz. insan olarak sorumluluğunuzu kabul edin, ona karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Ona abd olun, ona halife olun, ona ayna olun. Allah'ın muradı sizin üzerinizde gerçekleşsin. Yani kendi peygamberiniz gibi olun, onun gibi yapın. Bunun için de gerekiyor, وَاَقِيمِ السَّلَا Namazı ikame edin. Namazla kıyamda durun. Namazla ayakta durun. Misala, namazı ayağa kaldır demektir. Kur'an-ı Kerim'de ne zaman namaz emri gelse mutlaka ekim, emriyle beraber gelir. Namazı kıl demez. Namazı ikame et der. Namazla ayağa kalk. Namaz seni ayağa kaldırsın. Allah'ın huzurunda durdursun. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sakın müşriklerden olmayın. Böyle yapmazsanız, Allah'ın huzurunda durmazsanız, Allah'a dönmezseniz, evet, Allah'a karşı takva sahibi olmaz, sorumluluğunuzu kabul etmez, gereğini yapmazsanız, müşrik olursunuz. مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا Onlardan olmayın. Şu kimselerden olmayın ki onlar dinlerini parça parça öbek öbek yapmışlar. Dinlerini parçalamışlar. Onlardan sakın olmayasınız. وَكَانُوا شِيَعَ Evet. Parça parça grup grup olmuşlar. Kullu حِزْ بِنْ Bima لَدَيْهِمْ فَرِحُبْ Her bir grup, her bir topluluk kendisindekiyle övünür ferahlar. Doğru yaptığını zannediyor. Sakın onlardan olmayasınız dedi Allah. Yani benim cemaatim işte kurtuluştadır. Benim tarikatım kurtuluştadır. Benim mezhebim en öndedir. Allah biraz önce anlattığımız, okuduğumuz ayet-i kerimede ne buyurdu? O gün sizi ilk yarattığım gibi tek başına huzura geleceksin. Yanında cemaatin olmayacak, hocan olmayacak, şeyhin olmayacak, peygamberin de olmayacak. Tek başınasın. İlk yarattığı gibi. Sen benim kulumsun. Sen bana karşı sorumlusun dedi Allah. Ben senden Hazreti İnsan olmanı istiyorum. Hazreti İnsan. Bana halife olmanı, bana ayna olmanı istiyorum. Sana bakınca el esmaul hüsnamı görmek, güzelligimi üzerinde görmek istiyorum dedi. Allah herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir. Allah kendini sever. Kendi isimlerini, güzelliğini sever. Kul da Allah'a halifedir, aynadır. Sen Allah'ın güzelliğiyle güzel olursan Allah'ın sevgisine layık olursun. Gerisi Allah falıktır dedim. Yoksa çöpe gidiyoruz. Çöpe. Allah Hazreti insan olmayanların bu ayetler hepsi birbirinin devamıydı. Hazreti insan olmayı kabul etmeyenlerin bir de harini anlatıyor. Ve iza mesennase Durun, de Aüre münibine ilayi. İnsana bir zarar dokunduğunda o bütünüyle Rabbine döner, bütünüyle, bütün gönlüyle, bütün haliyle Rabbine döner ve ona dua etmeye başlar, yalvarmaya başlar. Sümme iza, ezakahum minhu. Rahmeten İza. Ne zaman ki ona rahmetimizden tattırdıksa yani sıkıntısını giderdik, ona rahmetimizden tatırdık. İza ferikun minhum. Bakarsın. Evet. Hepsini toptan söyleyemiyor. Evet. Onlardan bir kısmı Bir bihim Yüşrikun. Rablerine şirk koşmaya başlarlar. Bütün gönlüyle Allah'a dönmüş, Rabbine dönmüş yalvarmıştı. Nasıl olur şirk koşuyor? Yeni puti mi getirdik dikiyor? Yok. Ben diyor akıllıydım. Bak diyor nasıl işi hal ettim. Bak diyor nasıl kazandım. Gördünüz. Rabbine şirk koştu. Allah bana rahmetini tattırdı demiyor. Allah rahmetiyle bana muamele etti, sıkıntı giderdi demiyor. Allah bunu bana rahmetinden dolayı ikram etti demiyor, ben yaptım diyor. Ya da faranca bana böyle yardım etti, onun için böyle oldu diyor. Allah, evet, Rablerine şirk koştu buyurdu. لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَهُمْ Onlar kendilerine verdiklerimizden dolayı küfür etsinler bakalım dedi. Nankörlük yapsınlar bakalım. O nimetleri kendilerinden ya da başkalarından bilsinler. Allah'tan bilmesinler. Nankörlük yapsınlar bakalım dedi. فَتَعْمَدْ تَعْوُفَ فَسُوَفَ تَعْلَمُونَ Haydi dedi. Onu zevkini sürün bakalım. Sonra göreceksiniz. Yarın bunun ne olduğunu size gösteririm dedi. Böyle yap. Yapmaya devam edin. Tilki <gülüyor> ümmetün Geçmişteki insanlara bakmayın. Parancalar şöyle yaptı, filancılar böyle yaptı deyip onları getirip önünüze koymayın. Onlar bir ümmetti, geldi, geçti. Hani diyor ya, ben işte farancaya uyuyorum, ben filancaya uyuyorum, fara alimlere uyuyorum, farancaları destekliyorum. Allah onları bir ümmetti, geldi, geçti dedi. Lehamakesebet. Onların kazandıkları onlaradır. Hayır işlemişse hayri onlaradır, şer yapmışlarsa şerri de onlaradır. Yani birilerini yüceltmekle ya da birilerini yermekle bir şey kazanamazsın. Onların kazandıkları onlaradır dedi. وَلَكُمْ ma كَسَبْتُمْ Ama siz neyi kazanırsanız o sizindir. Sen ne yapıyorsun ona bak. وَلَا تُسْأَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ siz onların yaptıklarından hesaba çekilecek değilsiniz onların hesabını size sormayacağım onlar iyi mi yapmış kötü mü yapmış doğru mu yapmış yanlış mı yapmış bunun hesabını size sormayacağım siz onların hesabını verecek değilsiniz dedi ne güzel yaptıklarından ne de yanlış yaptıklarından Allah sen benim kulumsun dedi beni dinle dedi beni dinle Allah. Allah'ın boyasına bak dedi. Allah'ın verdiği renge baktı dedi. renk. Renk fıtrat demektir. Onun fıtratı Hazreti insandır. Hazreti insan. Ve men min Allahi sibgha? Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir dedi? Allah'tan daha güzel bir rengi kim verebilir? Sibgate Allah Allah'ın rengiyle renklendedi. Nedir Allah'ın rengi? Nedir Allah'ın boyası? Allah'ın isimlerinin nörüdür. Sen Rahman Rahim oldunsa, merhamet sahibi oldunsa bu Allah'ın senin üzerindeki rengidir. Sen kerim oldun, ikram ettinse bu Allah'ın senin üzerindeki rengidir. Sen insanların yanlışını affettin, kusurlarını örttünse bu Allah'ın senin üzerindeki rengidir. Bak dedi, Allah'ın renginden daha güzel renk var mıydı? Ama insanlar da birbirine renk vurmaya çalışır, boya vurmaya çalışır. Senin şöyle olman lazım, senin böyle olman lazım. Ama Allah'ın verdiği renk asli renktir. Öyle yıkanınca giden bir renk değildir. Sadece boyayı üstüne vuruyorlar. Yani o Kanarya'daki asli renk gibi. Onu, onu yıkamakla gitmez. Üstüne ne yapıyor? Boya buluyor. Ama bu boya, bu renk, başkalarını bulduğu boya renk geçicidir. Sahtedir yani. Allah'ın rengi, boyası karşısında sahtedir. Bir bakıyorsun adam elli sene boyunca küfürdedir. Bir yakını vefat ediyor. O gece birden Allah deyip Allah'a dönüyor. Bütün renkler, bütün boyalar üstünden dökülüyor. Asli renk ortaya çıkıyor. Evet. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir dedi. Yani hiçbir kula yakışır mı ki ya Rabbi Faranca'nın söylediği daha güzeldir. Faranca'nın tavsiye ettiği daha doğrudur demek yakışır mı? Ya da ya Rabbi Faranca kitapta yani daha güzel yazmıştı desen. Allah'ın renginden daha güzel renk var demektir. Bunu söylemiş oluyorsun. Ve nehnü lehu Abidum. evet, söyle dedi, biz onun abdiyiz, biz onun aşığıyız de, evet. biz onun aşığıyız, biz onun vurduğu rengin aşığıyız, biz onun üzerimizdeki tecelli ettiği el-esmaül hüsnasının isimlerinin güzelliğinin aşığıyız, abdiyiz de. Kul etahadjuna de ki onlara siz benimle Allah hakkında mücadele mi diyorsunuz? Mücadele mi edeceksiniz? Ve huve ve O bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve lekum a'malukum. Sizin amelleriniz sizdedir ve nahnu lehu mukhlisun. Biz ona halis olarak iman etmiş ve bağlı olanlarız. Ve qal kunu huden ev nesara Yahudiler, Hristiyanlar diyorlar ki, Yahudi olun ya da Hristiyan olun, hidayete erin. Ben millete İbrahim'e Hanif'a. De ki, Hayır, biz Hanif olan evet, İbrahim'in dinine, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan evet, Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. Bu makane minel müşrikin, o müşriklerden değildi. Müşriklerden ne olma? Tek kelime bu. Müşriklerden ne olma? Allah'a şirk koşma. Allah'ın kulü üzerinde hakkı vardır. Nedir hakkı? Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Zahabeden Hazreti Muaz anlatıyordu. Ben gençtim, daha böyle çocuktum. Resulullah Efendimiz'in arkasına binmiştim. Bir yolculuk esnasında buyurdu ki, yolda bir ara dönüp dedi ki, ya Muaz... Allah'ın kulu üzerinde hakkı nedir biliyor musun? Diye dedim ki Haydi ya Resulallah, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biraz yürüdük dedi, sonra dönüp dedi ki ya Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kullarının ona hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Biraz yürüdük dedi sonra bir daha döndü dedi ki ya Muaz biliyor musun kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Evet, kulun da Allah üzerinde hakkı varmış. Ben gene Allah ve Resulü bilir dedim. Yani buyurdu ki kulun Allah üzerindeki hakkı kendisine şirk koşmayan kuluna azap etmemektir. Allah ayet-i buyuruyordu Hiçbir peygamber yoktur ki Ona şöyle vahyetmemiş olalım Şu vahy Onu göndermemiş olalım Nedir o? Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın Yalnız sadece Allah'a abd olun Bütün peygamberlerin Geliş sebebi budur Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın Ve yalnız Allah'a abd olun Bu işin özüdür İşin temelidir Çift koşmamak demek, Allah'a inanmak demek değildir. İmam, inanmak demek değildir. İmam, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Allah'ı her şeyden çok sevince, Allah neyi istiyorsa sen de maşukunun istediğini istersin. Evet ayet devam ediyordu. Fe in amenu bi mislima amentu bihi. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, yani Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmazlarsa, fe kadi te işte İşte o zaman onlar da iman etmiş olur. Ve in tevarle eğer dönerlerse, fe in mahum fi şikak İşte onlar o zaman Evet. derin bir ayrılık içine girmiş olurlar. Feseyyek fikumullah Allah onlara kafidir. Onlar sana düşmanlık ederlerse sana karşı seninle beraber Allah onlara kafidir. Gerekeni yapar. Ve huve semi'ül ali Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Kadir gecesi, diriliş gecesidir. Allah'ın vahyiyle dirilme gecesidir. Müşrikler Resulullah Efendimiz'den mucize istiyorlar. Mucize, Allah ayet kelime de buyurdu ki, Mucize olarak Kur'an onlara yetmez mi? Mucize olarak Kur'an yeter. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam Allah her peygambere zamanıyla kayıtlı bulunduğu zamanda onlara mucizeler vermiştir. Ama Allah bana öyle bir mucize vermiş ki hükmü kıyamete kadar bakidir. Kıyamete kadar o mucizem devam eder. O Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an nasıl bir mucizedir? Kafire dokunuyor. Hayvana dokunuyor, insan yapıyor onu. Müşrike dokunuyor, müşrik onu gönlünü açıp kendine dokundurtuyor, onu gökteki yıldız sahabe yapıyor onu. Öyle değil mi? Hiç bundan daha büyük bir mucize olur mu? Evet. Biz neden Kur'an'ın mucizeliğini göremiyoruz? Kendimize dokundurtmuyoruz ondan. Kendimizden uzak tutuyoruz. Ne diyoruz? Bu Kur'an çok mukaddes. Aslında oraya sakın abdestsiz de dokunmayasınız. Allah'ın böyle bir emri yoktur. Abdestsiz dokunulmaz diye bir emri yoktur. Allah'ın Kur'an'ı okumada bir tek emri vardır. Kur'an'ı okuduğunuz zaman kovurmuş şeytandan Allah'a sıvının buyurdu. Allah'ın şartı budur. Bunu da neye çevirdik? Euzü Besmele okursak tamamdır. Hayır. Allah kul demedi, oku demedi. Euzubillahimineşşeytanirracim de demedi. Ne dedi? Sığın dedi. Yani senin de kovulmuş şeytandan Allah'a sığınman lazım. Ne demen lazım? Bu beni yaratan Rabbimin bana kelamidir. Rabbim bunu bana vahyetmiş, bunu bana söylüyor deyip dinlemen lazım. Şeytani oraya yaklaştırma. Evet, eğer biz de gönlümüzü Kur'an'a açarsak, Allah'ın kelamına, kitabına açarsak, mucize gerçekleşir. Onunla diriliriz, onunla Hazreti İnsan oluruz. Her kim ki bizi hangi şekilde olursa olsun, Allah'ın kitabından uzaklaştırmaya çalışıyorsa, ister onu yücelsin, ister bir de aşağıya indirmek vardır, gereksizdir diyor. Onu ukuracağını bu kitabı oku diyor. Onu anlayamazsın diyor. İnsana hakaret yapıyor. Bir yandan da Rabbine hakaret ediyor farkında değildir. Yani Allah anlaşılmayan bir kitap indirmiş sanki. Evet. Bu gece Kadir gecesi, Kur'an gecesi. Onun için bunu doğru anlamak gerekiyor. Evet. Sormak lazım. Sen niye anlıyorsun ben niye anlamayayım? Yani Allah bunu sana mı indirdi? Bu kitabı Allah alimlere mi indirdi? Öyle mi buyurmuş? Allah ayet-i keymede buyurmadı mı? Biz bu Kur'an'ı sana ulaştırabileceğin her yere ulaştırasın diye. Ulaşabileceğin her kurabını taşıyasın diye indiriyoruz. Demedi mi? Kur'an iniyor. Resul Efendimiz ya da sahabeden biri götürüp Kabe'nin önünde onlara okuyor. Sizin ilminiz var mı yok mu diye soruyorum yok. Zaten çoğunun okuması yazması yok. Okuması yazması olanlar sayılidir. Demek ki anlaşılıyormuş. Anlaşılmayan bir kitap değilmiş. Kim Kur'an'a anlaşılmayan bir kitaptır derse iftira atar. Kim okudum anlamadım derse iftira atar. Arada elbette ki o Allah'ın kelamidir Elbette ki onun bir farkı vardır. Sıkıştırılmış metindir. Yani bir ayetle yüz tane manayı birden verir. Ama senin anladığın ilk mana neyse sana lazım olan odur. Sen neyi anladınsa Allah sana onu söyledi. Üç gün sonra bir dahaki sefere okuduğunda Kur'an okunan demek. Tekrar tekrar okunan demek. Diyelim ki 10 gün sonra aynı ayeti bir daha okuyorsun, bu sefer başka bir şey açılıyor sana, başka bir şey anlıyorsun. İşte şimdi de onu anlaman lazım. Yani süt emen bir çocuğa süt verir, biraz daha büyümüş olana, biraz daha gıda verir, böyle büyümüşse çiğ köfte verir. Acile tat der. Tabii. Tatması lazım. Öğretiyor. Mesele nedir? Ona sarılıp Mucizeni üzerinde gerçekleştir. Ben de sahabe gibi olmak istiyorum. Ben de Allah'a kul olmak, abdolmak istiyorum. Ben de Rabbimi sevmek istiyorum. Rabbim beni sevsin istiyorum. Rabbimi bilmek, tanımak, anlamak istiyorum. Desin. Evet. Din diye uydurulmuş dinde dayatılan, işte namazını kıl, orucu, bunu çocuklar da biliyor. Küçücük bir kitap, namaz hocası hepsi yazıyor orada zaten. Yani Allah bunu mi söyledi? Evet. İnşallah Allah Kadir gecemizi bizim için de Kadir gecesi yapar. Gönlümüzü Kadri yücelmiş Gönül yapar, Amin. ayetlerini, vahyini, Kur'anı oraya gönlümüze inzar ederek onu 30 bin kat daha şerefli kılar, kıymetli kılar, değerli kılar inşallah. Amin. Allah bizi kıyamet günü Resulullah Efendimizin şikayet ettiği, Ya Rabbi bu kavmin Kur'an'ı muhacir bıraktığı dediği kullarından eylemesin. Allah'ın Resulünün davacı olduğu kullarından eylemesin. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Kur'an kıyamet günü ya şefaatçi ya da davacıdır buyurdu. Allah bizi Kur'an'ın davacı olduğu kullarından eylemesin. Amin. Şefaatçi olduğu kullarından eylesin. Allah bizi Kur'an'ıyla Hazreti İnsan yapsın inşallah. Amin. Kendisine Abduranlardan eylesin. Amin. Aşık oranlardan eylesin. Amin. Rabbinin güzelliğini üzerinde gösterenlerden eylesin. Amin. El Esmaül Husna'nın tecelli ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ahlakına bölünmüş oranlarından eylesin. Amin. Bununla Resulullah Efendimiz'e yakın oranlardan eylesin. Amin. Sevgili oranlardan eylesin. Amin. Arkadaş, dost oranlardan eylesin. Amin. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Bizi bir an bile nefsimizi baş başa bırakmasın inşallah. Amin. Allah bizi bir an bile zatından gafil eylemesin. Amin. Bu mübarek gecenin hürmetine Amin. ayetlerini Kur'an'ı gönlümüze inzar eylesin inşallah. Amin. Bizi vahyiyle dirilsin inşallah. Amin. Vahyiyle diri olup diri olarak yaşayanlardan eylesin inşallah. Amin. Aynı şekilde bizi de vahiyle diriltenlerden eylesin inşallah. Allah'ın vahyini Allah'ın kullarına taşıyanlardan eylesin. Amin. Allah vahiyle gönlümüzü cennet eylesin inşallah. Amin. O cennet gönülle cennete layık olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah cehenneme dönmüş hatalarımızla, kusurlarımızla, gönlümüzle, nefsimizle Bizi huzura alıp hesaba çekmesin inşallah. Amin. Onu temizlenerden eylesin inşallah. Amin. Yanlışlarımızı, günahlarımızı, hatamızı, kusurumuzu affedip mağfiret eylesin inşallah. Amin. Bu mübarek gecenin hürmetine affa, mağfirete oryanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Hayatı yaşarken Allah'ın sevdiği gibi, beğendiği gibi, güzel gördüğü gibi yaşayanlardan eylesin. Amin. Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi, Ya Rabbi, iftihar olarak senin bana Rab oluşun yeter. Ey Allah. İzzet olarak, şeref olarak benim sana abd oluşum, kul oluşum yeter. Amin. Sen tam benim sevdiğim gibisin. Amin. Beni de sevdiğin gibi yap. Amin. Allah bizi sevdiği gibi yapsın inşallah. Amin. Allah bizi sevdiği gibi yapsın Amin. inşallah. Amin. Allah bunu idrak edenlerden eylesin. Amin. Şeref olarak Allah'a abdolmayı yeterli görenlerden eylesin Amin. inşallah. İftihar olarak Allah'ı Rab olarak bilenlerden eylesin Amin. inşallah. Amin. Allah bizi bize bırakmasın inşallah. Amin. Günahlarımızı af eylesin Amin. inşallah. Son nefeste kamil iman nasip etsin Amin. inşallah. Kıyamet yerinin dehşetinden muhafaza eylesin Amin. inşallah. Hesabımızı kolay eylesin Amin. inşallah. Hesabı kolay olanlardan eylesin Amin. inşallah. Allah bizi huzura alırken, bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura aldığı kullarından eylesin inşallah. Amin. Bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura almadan, o hale layık olmadan bizi huzura almasın inşallah. Amin. Allah bizi nebileriyle, resulleriyle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eylesin inşallah. Hayatı Onlarla beraber yaşamayı nasip etsin inşallah. Amin. Kıyamet günü hesabıyla onlarla beraber vermeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah bizim kendisinden ne istediğimizi biliyor, istediklerimizi İhsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Ne için korktuğumuzu, endişe ettiğimizi biliyor, ondan da bizi muhafaza eylesin Amin. inşallah. Korkularımızdan, endişelerimizden muhafaza eylesin Amin. inşallah. Allah bizi dünyada utandırmasın. Amin. Ahirette utandırmasın. Amin. Huzurunda utandırmasın inşallah. Amin. Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Amin. Bizim için neyin hayır, neyin şer olduğunu en iyi bileni O'dur. Amin. Onun için bizim için hayır olarak bildiklerini bize ihsan etsin inşallah. Amin. Şer olarak bildiklerini de bizi onlardan muhafaza eylesin inşallah. Amin.